Merhaba, Kayanfine Belli programınıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Ben Zeynep. Bugün Hazal Atay'ı konuk ediyoruz. Hazal, Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü'nde karşılaştırmalı siyaset alanında doktorusunu doktor yapıyor. Ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği, yasa yapıcılığı ajandaları, süreçleri ve aktörleri üzerine özellikle son 15 yılda Türkiye'nin değişen toplumsal cinsiyet rejimine parlamentodan bakıyor ve bu değişimin gerçekleşme koşullarını, aktörlerini ve mücadele alanlarını inceliyor. Hoş geldin Hazal, nasılsın? Merhabalar, hoş buldum, teşekkürler, iyiyim. Sizler de iyisiniz umuyorum. Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Biraz aslında bu e, doktoranda çalıştığın alanla da ilgili kadın ve pandemi ile ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. E, hepimizin malumu kadına yönelik şiddet özellikle bu Covid-19 döneminde katlanarak arttı. E, Son dönemde de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu her dönemde ve bu dönemde de İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için ses getiren bir kampanya başlattı sosyal medyada. Türkiye'nin her yerinden kadın örgütleri, öğrenciler de ve borolarda bu kampanyaya katıldı. Sen de uzun yıllardır hem akademik olarak hem de aktivist olarak bu alanda çalışıyorsun. Sence... Özellikle bu krizden bu tür kriz dönemlerinde kadın çocuk LGbt ya da göçmen gruplarına karşı şiddetin artması neden oluyor? Bunu nasıl yorumluyorsun? Aslında sanıyorum bu biraz da böyle küresel bir, bir fenomen. Çünkü çok benzer tartışmalar işte Fransa'da da var e, şu anda. E, bir yandan da işte baktığımızda şeyi görüyoruz. Hani bu her zaman kadın hakları mücadelesi içinde de denirdi ki e, hiçbir hak aslında e, verili e, kazanılmış ve bitmiş değil. E, bir ekonomik kriz, bir e, işte böyle bir toplumsal krizle kadın haklarının hızlıca tekrardan görüşülmeye başlandığını veya tehdit edilebildiğini işte kazanın o kazanılmış şeylerin tekrar bir şekilde kadınlardan geri alınmaya çalışıldığını görebiliyoruz. Biraz öyle bir durum bu. Türkiye özelinde baktığımızda hani Eylem sen de işte başta söylemiştin ben bu araştırmam kapsamında Türkiye'nin son 15 yılda değişen toplumsal cinsiyet rejimini biraz inceliyorum ve orada ve bunu da biraz parlamentodaki yasa yapıcılığı, yasalar üzerine yapılan tartışmalar perspektifinden bakıyorum. Oraya baktığımızda aslında bu 15 yılda son 15 yılda Türkiye'de en çok tartışılan kadın mevzusunun bu kadına karşı şiddet olduğunu görüyoruz. Yani bu Türkiye'nin bir Türkiye'deki son dönemlerdeki bir numaralı ajanda aslında bu. Bu anlamda önemli kazanımlar vardı. İşte bu 6.184 sayılı kanun dediğimiz 2012'de çok büyük mücadelelerle aslında parlamentoda geçmiş olan önemli bir yasamız var, önemli bir kazanımımız var. Ama bunun akabinde de görüyoruz ki ne bu doğru düzgün uygulandığı, bu yasa tam olarak uygulanmıyor. Bu yasaya veya işte başka kazanılmış haklarımıza sürekli bir şekilde tehditler devam ediyor. Ve işte bu mesela bu İstanbul Sözleşmesi örneğinde de gördüğümüz gibi Türkiye'nin de aslında imzacısı olduğu hatta işte İstanbul'un ismini taşıyan bir sözleşmede gitgide geri adım atıldığını görüyoruz. Bu aslında hani bir tabii ki şey gösteriyor bize bir yasa var ama yasalar aslında bir çoğu zaman uzlaşı alanları. O yüzden aslında yasa yapıcılığını, o süreçleri incelemek çok ilginçti benim araştırmam kapsamında. Çünkü orada en sonda bir yasa çıkıyor ama o yasaya erişilene kadar verilen tartışmaları da inceleyebiliyoruz ve orada yapılan uzlaşılar var. Terk edilmiş bazı mücadeleler var. Bazıları işte bazı iddiaları aslında geride bırakıyor ve bir şekilde daha o uzlaşmacı olmaya çalışıyor bir yasaya gelirken. Biraz bu 6.284 sayılı kadına karşı şiddet yasası da böyle bir yasa. Dolayısıyla her zaman bir yasanın tam olarak uygulanması için ciddi bir siyasi irade gerekiyor. Türkiye'de bunun olmadığını görüyoruz şu anda. Bir de bu tarz kriz durumlarında genelde bu kadınlara ilişkin şeylerin hep böyle ikinci yıl addedildiği, işte önemsiz görüldüğü bir, bir, bir aslında bağlamda var sanıyorum burada. Bir de son olarak zaten bu tarz krizlerin her zaman toplumun daha daha marjinal kesimlerinde kalan, işte toplumun daha aslında dışlanmış veya işte ne bileyim mesela gibi, mülteci kadınlar işte LGBTİ bireyler vesaire onları daha fazla aslında hassas bıraktığını daha fazla zedelediğini görebiliyoruz. Sanırım biraz böyle bakmak lazım. Yani bir yasanın aslında tam olarak uygulanmasına ilişkin siyasi bir iradenin olmaması aslında kadın haklarının hala işte bu şekilde tehdit edilmesi, bir de dediğim gibi bu aslında kadınların zaten mevcut içinde çadığımız o toplumsal sözleşmenin dahilinde hep işte ikinci ikinci vatandaş ikinci daha itilmiş bir grup oluşturmaları sanıyorum bunları etkiliyor. Evet, çok haklısın. Özellikle son dönemlerde pek çok akademisyen de kadın akademisyenler daha çok olmakla birlikte bu dönemde kadınların aslında nasıl da pandemiyi erkeklerden farklı olarak yaşadığı, özellikle ev içi emek paylaşımının nasıl da eşitsiz olduğunu ve pek çok kadın farklı sınıflardan kadınların bunu farklı şekillerde de deneyimlediğini yazdılar. En son Deniz Kandiyoti'nin çok da bahsettik adını andık. Çok da güzel bir yazısı vardı. Daha üst segmentteki beyaz yakalı kadınlar bu pandemiyle birlikte ev içi emeğinin aslında. Ya bu da çünkü şiddetin bir türü aslında bir nevi. O eşitsizlik ve de hak temelli yaklaşım. Bunun böyle pandeminin var olan o eşitsizlikleri ve e, hak ihlallerini daha da e, parlattığını, daha da böyle gözler önüne getirdiğini görüyoruz ama tabii burada e, yasa yapıcıların e, özellikle bunu bir sonraki adımda bunlardan ders alıp bir şeyler yapacaklar mı bunu da bekliyoruz ama yine de kadın hareketinin olması ve Türkiye'deki o feminist, güçlü feminist zamar e, bence her zaman e, umut için iyi bir kaynak gibi düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Evet. Yani zaten bu yasalara da baktığımızda hep biraz işte hani bu kadına karşı yasasıyla ilgili bahsettik ama işte başka bir sürü şeyler de tartışılıyordu tabii ki Türkiye gündeminde. İşte kadın temsilinin az olması, ekonomik haklar, bireysel haklar, işte cinsel ve üreme hakları vesaire ya da eğitimle ilişkin haklar. Ya Bunların hepsinde elbette önemli aktörler var ve hani eğer siyasi bir platformda bakıyorsak bunlar çoğunlukla partiler veya işte sivil toplum kuruluşları oluyor ama baktığımız zaman aslında şey bu taleplerin buralara nasıl girdiğine, yani nasıl bir siyasi parti, bir kadın meselesini sahipleniyor, hangi meseleleri sahipleniyor işte ya da o sözünü nasıl kuruyor baktığımızda aslında tüm bu referansların feminist hareketten geldiğini görüyoruz. Yani aslında feminist hareket olmasaydı büyük ihtimalle bu talepler çok zor haklara dönüşecekti. Çok haklısın. Bir diğer nokta da aslında sen bu akademik tarafı aslında akademik çalışmalarının yanı sıra çok uzun yıllardır da kadın sağlığı üzerine e, Women on Web isimli bir STK'da çalışıyorsun. Ki bu STK'da e, bildiğim kadarıyla dünyanın dört bir yanında yaşayan kadınların güvenli kürtaj hizmetlerine ve korunma yöntemlerine erişmelerini sağlayan bir yapısı var. E, özellikle hani e, ne yazık ki Pandemiden önce de dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar hem güvenli kürtaja, güvenli ve yasal kürtaja hem de korunma yöntemlerine ulaşamıyorlardı. Hatta bazı kadınların kürtaj yaptırmak için bulundukları ülkelerde kürtajın, eğer ülkelerde kürtaj yasaksa kürtajın yasal olduğu ülkelere seyahat ettiklerini de biliyorduk. Fakat bu da tabii çok ayrıcalıklı bir sınıfın ne yazık ki elindeydi sadece. Bu korona günlerinde bu seyahatleri yapamadığımız, hatta evlerden çıkamadığımız bir döneme de girdik. E, gazetelerde ve hani sosyal medyada da gördük ki bazı haberler paylaşıldı. İnsanlar örneğin kürtajın yasak olduğu yerlerde ne yazık ki e, ne bu e, yasal kürtaj hizmetlerine rahat ulaşabilirler ne de e, sağlık hizmetlerine ulaşabildiler. E, korona döneminde kadınların bu kürtaja erişimi sence genel olarak bir nasıl etkilendi bunu merak ediyorum. Bir de Türkiye özelinde neler söylemek istersin? Durum nasıl? Evet um... Zaten aslında kürtaja erişime ilişkin her zaman işte biz VumnoMep'te yaptığımız çalışmalarda da biliyorduk. İşte senin de kısaca bahsettiğin gibi VumnoMep e, Hollanda merkezli e, bir vakıf ama 16 dilde e, hizmet veriyor. E, o açıdan ciddi bir e, bir e, erişim alanı var diyebiliriz birçok ülkede çalışıyor. E, Türkçe'de de hizmet veriyor ve Türkiye'de çalıştığı alanlardan, ülkelerden biri. Şimdi biz bunun olarak hep şeyi görüyorduk zaten. Aslında kürtajın, zaten bir kere işte yasak olduğu zaman kadınlar kürtaja erişemiyorlar. Güvenli kürtaja erişemiyorlar demek daha doğru tabii ki. Çünkü... Bu durumlarda kadınların bir, bir kürtaj resahı zaten kürtajları engellemiyor. Kadınlar yine bu sefer güvenilir olmayan yöntemlerle kürtaj yapmaya ve istenmeyen gebeliklerini sonlandırmaya çalışıyorlar. Ee, ve bunun ciddi e, sonuçları var. İşte sağlık örgütü örneğin e, bunların rakamlarını veriyor. Her yıl 47 bin kadın güvensiz kürtaj koşulları sebebiyle hayatını kaybediyor ve bunlar e, önlenebilir e, ölümler. E, ama bu Yine bu non işte bizim hep gördüğümüz aslında sadece kürtaj yasaklarının olduğu ülkelerde değil, kürtajın yasal olduğu ülkelerde de kürtaja erişimin farklı rejimleri, onun farklı yasalar, farklı kurallar yine kadınların kürtaja erişmesini engelleyebiliyor. Bunların birçok sebebi olabilir ama mesela daha Türkiye özelinde konuşacak olursak, Biliyorsunuz Kürtaj 1983'te e, yasallaştı Türkiye'de ve bugün 10. haftaya kadar e, isteğe bağlı Kürtaj Türkiye'de e, serbest yasal olarak. E, ama bunun çalışmaları yapılmıştı ve e, bir... E, Kadir Asya Üniversitesi'ne yaptılar. Türkiye'deki kamu hastanelerini, devlet hastanelerini arayıp, Kürtaş hizmeti sunup sunmadıklarını sordukları zaman yaklaşık %7-%8 oranında bir devlet kurumunun bu kadar kısıtlı bir e, oranda e, kürtaç hizmeti sunduğu e, görülmüştü. E, yani yasal olsa da işte bu sebeple Türkiye'deki kadın erkekte de, de facto e, bir e, bir yasak olduğundan bahsediyordu. Ama hani Türkiye bunun bir örneği Türkiye'de yine Türkiye'deki yasaya ilişkin belki söylemekte fayda var. Önemli ve sorunsallaştırılabilecek bir mesele de e, eğer evli bir kadın kürtaç'a erişmek istiyorsa, kürtaç olmak istiyorsa Türkiye'deki yasaya göre e, eşinin izni alması gerekiyor. Bu da genelde yurt dışında ki Türkiye'de de sorun sağlaştırılabilecek bir şey. Ee, tabii ki bunu böyle söylediğimizde ilk aşamada herkese çok problematik görünmeyebilir ama e, örneğin boşanma aşamasında olan bir kadını düşünün e, ve o gereği istemiyorsa e, bu, o kadının iradesidir ve karşısındaki erkek eğer boşanmak istemiyorsa mesela hemen e, bunu bir koz olarak kullanabilir. Yasa o erkeğe bu hakkı veriyor. Bu e, oldukça sorunlu bir şey. E, ama e, onun dışında yine senin bu bahsettiğin seyahat etme e, durumu vardı. Kürtajın yasak olduğu ülkelerde eğer durumunuz ise başka ülkelere seyahat edebiliyordunuz. Örneğin e, işte... Dubai'deki bir kadın Avrupa'ya gelip kürtaj oluyordu. Veya işte Malta'daki bir kadın, Malta'da kürtaj yasak gidip işte İngiltere'de veya İtalya'da kürtaj oluyordu. Polonya'da yine Avrupa sınırları dahilinde kürtajın yasak olduğu ülkelerden biri. Polonya'dan Almanya'ya çok kürtaj turizmi denebilecek seyahatler gerçekleşiyordu. Ki bu ülkelerde böyle dayanışma grupları da var. Bu tarz seyahat eden kadınlara yardımcı olan örneğin Almanya'da Polonya'dan siyahat eden kadınlar için böyle bir grup e, var. E, ama artık bu mümkün değil. E, dolayısıyla e, kadınlar şu an kendi ülkelerinde aslında bu ülkelerin sınırı kapatmasıyla e, biraz kendi ülkelerinin e, yasalarıyla sınanıyorlar. Ama e, şey kurtaj yasağı yine kürtajı durdurmuyor. Bu kadınlar başka başka yöntemler kullanarak... E, Kimisi maalesef daha tehlikeli yöntemler kullanarak bir olmaya çalışırken, kimisi de aslında böyle daha woman gibi internet üzerinden, uzaktan hizmet veren servislere başvuruyor. Belki bir şeyini de söylemek lazım. Bu süreçte aynı zamanda bazı önemli gelişmeler de oldu aslında. Umut veren gelişmeler bize pandeminin bakiyesinde gelen. İşte bazı ülkeler Fransa, İngiltere ve İrlanda'da uzaktan kürtaj hizmeti yani teletip servisleri dediğimiz ki bu hep de zaten bundan biri, kadınlara kürtaj hizmeti sunan teletip servislerine izin verdiler. Aslında teletip servisleri bu pandemide oldukça öne çıkan bir şey. Çünkü şu an birçok sağlık personeli fazlasıyla COVID-19 tedavisine ulaşmıştı pandemiyle uğraşıyorlar, bunun için harekete geçirmiş durumdalar ve ama bir yandan da insanların sağlık talepleri, ihtiyaçları bitmiyor. Kadınların her zaman kütçe ihtiyacı var. Dolayısıyla aslında alternatif servisleri alternatif bir bir bir alan yaratıyor burada. ki şu vakte kadar yapılan birçok bilimsel araştırmada tele tıp servislerinin özellikle medikal kürtaç tıbbi düşük dediğimiz haplarla kürtaç olmaya işelen yöntem için uygun olduğunu, güvenli olduğunu, kadınların bu ilaçlara doğru talimatlar kendilerine verildiği sürece ...bu ilaçları kullanabileceğini... ...ve internet üzerinden ya da bir telefonla... ...doktorlarla danışarak süreci... ...kendi başlarına yönetebileceğini... ...bize hem bunu Dünya Sağlık Robotu söylüyordu... ...hem de bir sürü başka araştırmalar da oldu... ...bazı ülkelerde, dediğim gibi İngiltere, İrlanda ve Fransa'da... ...bu anlamda adımlar atıldı... ...aslında bunlar pozitif gelişmeler... ...bir de hani tüm... ...bu, bu şeylerin dışında... ...yani bu engeller olmasa bile... ...şu da önemli ki onu da anlamak lazım... Kadınlar çok hani ülkelerinde kürtel hizmeti olsalar da şu an doktorlara gitmeye, bir hastaneye gitmeye çekiniyor olabilirler. Çünkü kimse enfekte olmak istemiyor. İşte bir şekilde sosyal mesafe diyoruz değil mi? Bunu pratik etmek istiyorlar. Dolayısıyla aslında korkulularda o anlamda da o endişeyi gidermek anlamında da teletik servisleri aslında faydalı bir, yararlı bir alternatif olabilir bu pandemi süresince. Ve sonrasında da tabii ki. Bizim programımıza daha önce katılanlardan Cana Bostan çifte kapatılmadan söz etmişti e, felsefeci ve çevirmen kendisi. Sadece evlere değil kadınlar olarak ülkeye de kapatıldık demişti ve sen de bunun tıbbi anlamda bir açılımını sunmuş oldun Hazal bizlere. Bir kadının e, kürtaj olmak için başka bir ülkeye gitmesi artık mümkün değil. Çifte kapatılma durumu söz konusu yani değil mi? Evet, evet. Yani mesela bazı ülkeler, özellikle kürteca erişim alanında, örneğin Malta çok uzun bir süre hiçbir bu kürteca erişim meselesinde hiçbir işte yasa yapmadan bunu yasalaştırmadan hep şeye güveniyordu. Ne de olsa işte bir grup kadın seyahat edebiliyor ve oradaki doktorlar seyahat şeyi veriyorlardı. Bir, bir sevkiyat belgesi veriyorlardı kadınlara. Ve kadınlar seyahat edip, hani Malta'ya yakın zaten, İtalya'ya İndiltere'ye, e, erişim erişimi sağlayabiliyorlardı. Ama e, şu an onlar bile e, dediğim gibi bu, bu çifte kapatılmayla e, onlar bile e, erişemiyorlar. Yani aslında şeyi görüyoruz. Yani bu tarz bir kapatılma, yani normalde mesela kurtaj yasakları hakikaten toplumun e, işte en sosyoekonomik koşullarında hani toplumun en alt tabakasında yer alan, işte daha e, zor sosyoekonomik daha kısıtlı sosyoekonomik koşullardan gelen insanları daha çok etkilerken şimdi aslında e, isterseniz seyahat edebiliyor olun e, artık edemiyorsunuz. E, dolayısıyla e, hepimiz o ülkelerin e, o yasalarına e, kapatılmış durumdayız maalesef. Bir şey merak evet. ediyorum Hazal bu aslında koronanın belki de hızlandırdığı şeylerden biri de teknoloji olacak gibi özellikle e-ticaret hani alanında ama bir noktada bu teletıptan bahsetmem de çok hoş. Çünkü teletıptan aslında pek çok tıp hizmetini çok daha kolaylıkla ve çok daha fazla kişiye ulaştırılabilecek ve belki de hani tıpta daha demokratik bir alan açabilecek bir platform sağlayabilir ve ama buradan da senin bir makalem de bu kürtajın onun makalem makalendi biraz önce de bahsettiğim gibi kadınların aslında kendinden menkul bu bilgi, biriken bir bilgi kürtaj hakkında ve doğum kontrol yöntemleri hakkında ve korunma hakkında e, bunu daha çok böyle medikalize etmek ve bu düşük haplarıyla kürtajı gerçekleştirememek bu, sürekli bu bu stüter servisler için bir doktora bir hastaneye ihtiyaç duyma ve e, teleptik servislerine ya da haplara güvenmeme ee, nereden geliyor? Neden böyle bir şey var? Neden kendi, kadınlar olarak kendimize bunu kendimizin yapabileceğine inanmıyoruz? Evet. Um, bir, bir ilk söylediğin şeyle ilgili şunu söyleyeceğim. Aslında zaten birçok önemli toplumsal değişimlere baktığımızda hep bu kriz zamanlarında çıkar. işte hani sosyal devlet savaşların ürünüdür maalesef. Nitekim teletip da aslında tam pandemi kontekslerinin, tam bu bağlamın ürünü olarak çıkan bir şey. Çünkü aslında Dünya Sağlık Öküt'ünün başka başka tedaviler içinde kullandığı bir şey bu. Eğer bir yerde bir hastalık varsa, bir salgın varsa ve oraya gidemiyorsanız oradaki insanları terk etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Teletip gibi uzaktan tedavi hizmetleriyle, servisleriyle yine orada belli sağlık hizmetlerini götürmeye çalışıyorsunuz. Yani aslında bu tam da bu pandemi konteksinin tam bu bağlamanın ürünü bir şey. İkinci sorunun ikinci kısmına gelecek olursam, ee, aslında bunun e, şimdi mesela birkaç şey söyleyebiliriz. Bir belki Türkiye e, bağlamı var bir de daha genel e, bir büyük resmi var bunun e, sanıyorum genel olarak kadınlara güvenmiyoruz. E, belki bu çok basit bir şey ama bunun altında bunu e, böyle, böyle bir neden yaptığına e, Düşünüyorum çünkü işte hani kadınlara o bilgiyi verirse kadınların kendi kendine tüterci yapamayacağını e, işte bir şekilde o süreci anlayamayacağını e, düşünüyoruz. E, bu bu bir sebep ama belki hani bir başka sebep de hani bir kadınlara güvenmemek diyeceğim. İkincisi de tabii ki kadınların e, bedenlerini ve en önemlisi de toplumlar için işte üremeyi e, kontrol etmek yani devletler e, bunu kendi kontrolleri altında tutmak istiyorlar. Dolayısıyla da bu bilgiyi ya da bu özgürlüğü kadınlara vermek istemiyorlar. Ama aslında çok çelişkili bir durum var değil mi? Mesela işte az önce saydığım Fransa, İngiltere ve İrlanda örneklerinde artık teletip üzerinden kürtaj hizmeti sunulması yasal oldu. Ancak bu ülkelerin tüm bu yasalarında şöyle bir ifade var. Geçici olarak COVID-19 süresince böyle bir uygulama var. Ama eğer biz bu pandemi sonrası bir dünya görürsek aslında şeyi de sorabiliriz aslında kadın hakları üzerine çalışan insanlar veya hani madem mümkündü madem mümkündü ve, ve biz kendi evlerimize kendimiz kürtaj yapabiliyorduk ve siz bunu bir kez yasal kıldınız şimdi bu hakkı bize hangi gerekçeyle, hangi gerekçeyle bu hakkı şu an geri alabiliyorsunuz sorusunu bir şekilde sorabileceğiz. Şu aralar bir de bu aslında enteresan bir, e, bir çalışma vardı yakın bir dönemde gördüğüm bu aslında biraz kadınlara güvenmediğimizi de tekrar gösteriyor. E, bu kürtaj hapları... E, Dünyada birçok yerde ciddi anlamda kurtaj haplarına erişim kısıtlanmış durumda. Bunlar reçeteli ilaçlar. Ancak bir doktor reçetesiyle alabiliyorsunuz. Ve bu kurtaj haplarını Viagra ile karşılaştırıyordu bir çalışma. Ve orada şunu gösteriyor aslında kurtaj hapları Viagra'dan 6 kat daha güvenli. Ama grüte işte şartlarının erişimi oldukça kısıtlıyken Viagra, e, reçetesiz bile alınabilen, internetten alınabilen, orada burada bulabildiğiniz, çok daha kolay erişimi olan e, bir ilaç. Yani orada aslında şeyi de görüyoruz. Yani toplum e, kimi kontrol etmek istiyor, kimi kontrol etmek istemiyor. E, veya işte yine bu aslında e, ilaçların sirkülasyonuna yönelik e, politikaların çok da e, temelinin e, bilimsel olmadığını görebiliyoruz. Yani eğer işte bakıyoruz, yan etkilerine baktığımızda aslında medical şapları çok daha güvenli ama Viagra her yerde medikal kürtaj yani kadınların çok temel bir isteği çok temel bir sağlık ihtiyacına cevap veren bir ilaç olmasına rağmen erişimi çok daha kısıtlanmış durumda. Yani sanıyorum soruna cevabım biraz işte bunu hani kadınların bedenini kontrol etmek orada bir medikal bir hiyerarşi kurmak bunun için tabii ki ve kadınlara güvenmemek yatıyor galiba. Hasan buradan senin şahsi olarak korona günlerini nasıl geçirdiğine gelmek isterim. Göründüğü kadarıyla tanıdığım herkesin bir pandemi kişiliği var. Kimimiz evlerimize tuvalet kağıdı istifledik. Kimimiz evde ekmek yapıyoruz. Ben yaptım mesela. Yogaya, pilatese saranlar var. Sen neler yapıyorsun? Pandemi kişiliğin nasıl? Nasıl geçiyor günlerin? Evet. Um... Ben de ilk defa yogaya başladım aslında, kendime bir yoga matı aldım. Çok uzun zamandır hem biraz önyargılıydım hem böyle hani vaktim olmuyordu çok çalıştığım için. Mesela bu süreci biraz öyle bir şeyle değerlendirip yoga yapmaya başladım. Hala çok düzenli yapmıyorum ama hani yine de o mesela önyargımı bir şekilde kırdım. Ee, belki şeyi çok yaptım biraz daha. Ee, yine aslında çok yoğun işte çalıştığım ve sü sürekli dışarıda ve bir böyle koşturma halinde olduğum için evime çok vakit ayıramıyordum. Ee, şimdi evde olunca biraz böyle evimi evim, evim için bir şeyler yapmaya başladım. Örneğin bir balkonum vardı ve bomboş bir balkondu bu. bu. Ee, işte oraya bir e işte sandalye ve böyle masa aldım işte ve onları da kendim tabii işte çaktım şey yaptım o gelen şeylerle bir öyle bir dizayn <gülüyor> ettim diyeyim balkonuma biraz böyle çiçekler aldım kendime bir tane küçük bir limon çiçeğim var onu çok seviyorum Orkiden var bir ve bir, bir tane frambozım var yine böyle bazı çiçekler aldım kendime balkonuma biraz onlara onlara bakıyorum aslında onlar mesela çok iyi geliyormuş insan ruhuna biraz böyle hani çünkü sürekli şimdi insanlardan uzak olunca ve tek başına olunca o çiçekler sanki hani benimle birlikte bu evde ya da en azından balkonda yaşayan şeyler oldular canlılar oldular hani onlar... yavernik ediyorlar sanırım. Evet. Evet evet yani sabah kalktığımda işte bir çiçeklerimi sulamak bana keyif veriyor mesela işte biraz bugün e, limon e, çiçeğim için yeni bir saksa almıştım ve onun yeni bir toprak almıştım işte onun toprağını yeniledim ve mesela bilmiyorum hayatımda en son ne zaman toprakla oynamıştım büyük ihtimalle çok olmuştu e, ben en az bir beş yıl olmuştur diye böyle o yani doyasıya e, toprakla oynadım onun toprağını hazırladım çiçeğimi işte Yeni saksına yerleştirdim. Sanıyorum biraz daha böyle hani ev kendine dönme gibi bir etkisi oldu bende. Toplumsal yaşamda meslekleriyle çok öne çıkan kadınlardan genelde bunu duyduk bu programımızda da. Senden de duyduğuma şaşırmadım aslında. Çok yoğun çalışan kadınlar genellikle kadına normalde atfedilen ev içi rolleri artı, yani hayatlarında üstlenmediklerini söylemiş oluyorlar bir nevi. Ama eve girdiğimizde de evde keyif alabildiğimizi görüyoruz. Hatta onu kendimize göre dizayn ediyoruz. Bir arkadaşım da bence koronadan sonra birçok kişi taşınacak evinden. Evini sevmiyor olduğu insanlar. Koltuğun yerini sürekli değiştiriyorlar falan demiştim. Böyle şeyler de var yani. Bitki beslemek de güzel. Aslında bir sor sonraki sorumla da bağlanmış oldu. Bu dönem kapandıktan sonra yani yeni döneme geçince, yeni normale geçince diyelim. Sana kalsın isteyeceğin şeyler var mı diye soracaktım. Herhalde limon ağacını kaldırıp atacak değilsin değil mi? Evet, evet. Kesinlikle bu... Etkilerin seninle evet, devam eder. <gülüyor> evet, onlar benimle kalır. Ben de aslında bu hani söylediğin şey, ben de hani çok fazla dışarıda vakit geçirdiğim için, çok fazla seyahat ettiğim için, ben de evimi çok sevdiğimi fark ettim aslında. Evde olmamıştım. Çünkü çok özlemiştim büyük ihtimalle bu duyguyu. İşte evde o, hani daha fazla evde vakit geçirir, geçiririm belki de. İşte şimdi kendime mesela bir işte... Bir küçük bir kahve makinesi aldım. Şu güzel kahveler almayı seviyorum artık. Hani büyük ihtimalle işte limonacım, kahve makinam, şu farklı çaylar denedim mesela. Normalde bunu da vaktim olmazdı büyük ihtimalle marketten ilk gördüğüm şeyi alırdım ya da hep aldığım şeyi alırdım. Ama şimdi böyle birkaç farklı çay denedim. Öyle zevklerim gelişmeye ve oluşmaya başladı. Büyük ihtimalle eve dair şeyleri hani Kendimle tutacağım bu pandemi sonrasında da diye tahmin ediyorum. Giderlerin azaldı mı azal bir yandan da evde yemek yaparak dışarıda kahve içmeyerek? Evet evet ciddi anlamda azaldı. Evet öyle bir etkisi de var. Dışarıdan yemek de söylemiyoruz ya artık biraz bütçe dostu bir dönem bir yandan da değil mi? Evet evet yani ekonomik olarak da işte daha hani para biriktirebildiğim bir dönem oldu kesinlikle benim için. Hakikaten böyle biraz ev, evde vakit geçirince bir yandan böyle mutfakla kurduğumuz ilişki de o gıdayla kurduğumuz ilişki de değişiyor. Hem o kendi yemeğini hazırlamak hem o bütün süreci düşünmek ve kendini beslemek e, pek çok aslında küresel iklim değişikliğiyle ilgili de e, farkında olmamız gereken ve aslında hayata geçirmemiz, eyleme dön, dönüştürmemiz gereken şeyler hakkında güzel bilgiler veriyor ve tabii ile kucaklaşmak yani senin aldığın limon ağacı ya da doğaya bakmak doğanın o kendi içindeki döngüsü de çok kıymetli. E, i̇nsan elini ayağını çekince doğadan e, doğa kendi kendini iyileştiriyor gibi hissediyorum. Biraz kadınlara benzetiyorum bu noktada ben. Evet. Bu da güzel bir şey herhalde. Son olarak aslında sana şey sormak istiyorum. Bu pandemi dönemiyle birlikte tabii hayatımıza bir sürü kavram da girdi. Bunlardan bir tanesi hani Zeynep'in söylediği gibi normal, yeni normal, eski normal ama bir diğeri de bu sosyal mesafe kavramı çokça tartışıldı. Senin için ne anlam ifade ediyor bu sosyal mesafe kavramı? Um, aslında ya, tabii ki bir şekilde ben yalnız yaşadığım için... Uh, biraz daha hani zor bir şeydi benim için insanlardan e, uzak olmak. E, ama bir yandan da e, bize yine böyle başka şeyler e, gösterdi sanırım. Normalde çok daha fazla çalıştığım, seyahat ettiğim ve sürekli dışarıda olduğum için e, örneğin ailemle, arkadaşlarımla daha az konuşuyor olurdum ya da daha kısa konuşuyor olurdum büyük ihtimalle. E, biraz mesela bu süreçler işte hani dışarıda olmadığım için, aslında o günlük bir koşturmacanın içinde olmadığım için e, işte kendi çok çok es ilkokul arkadaşlarım ya da işte çok daha yakın arkadaşlarımla daha uzun sohbetler edebiliyorum. İşte internet üzerinden oluyor tabii ki bunlar. Um... Ama bir yandan beni ona itti, o pandeminin bana kazandırdığı, sosyal mesafenin bana kazandırdığı zaman aslında başka bir şekilde insanlarla ilişkilenmemi sağladı. Her ne kadar bu işte internet üzerinden olsa da ve hani buluşmuşsun gibi olmasa da sanırım oradaki zaman faktörü benim için önemliydi. Yani bu süreçte çok daha uzun sohbetler edebildim istediğim insanlarla sanıyorum. Çok teşekkürler Hazal. Karantina Belli'nin bir sonraki programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.